Bediüzzaman ve Risale-i Nur Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir? Kur'an'ın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur külliyatı, her insan için en mühim mesele olan, ben neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, vazifem nedir, bu mevcudat nereden gelip, nereye gidiyorlar, mahiyet ve hakikatları nedir gibi suallerin cevabını,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 Ecdadımızın bir zamanlar kalplerinde yerleşen iman ve itikat ciyetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmesi, İslamiyet ve kemalat-ı maneviyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı Avrupa'da gezdirmesi ve ölsem şehidim, öldürsem gaziyim deyip, ölümü gülerek karşılayarak müteselsil düşman hadisata karşı dayanması gibi,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 İkinci kısım tefsir ise, Kur'an'ın imani olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler, bu kısmı bazen mücmel bir tarzda dercediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannit feylesofları da susturan bir manevi tefsirdir.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 akla gelen bütün istifhamları zerreden güneşe kadar iman mertebelerini bahtaniyet-i ilahiyeyi nübüvvetin hakikatını ispat ediyor arz ve semavatın tabakatından melaike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatından haşir ve ahiretin vukuundan cennet ve cehennemin varlığından ölümün mahiyeti asliyesinden ebedi saadet ve şekavetin menbaına kadar akla gelen ve gelmeyen bütün imani meseleleri en katî delillerle aklen, mantıken, ilmen ispat ediyor. Pozitif ilimlerin müşevviki, riyazi meselelerden daha katî delillerle aklı ve kalbi ikna edip merakları izale eden bir şaheser. Az miktarda bastırılabilen, hiçbir ticari gaye ve zihniyetle çalışılmayarak vaillere dahi verilmeyen bu eserlerin geliri mütebaki eserlerin tabına hasredilecektir.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 bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete sürer. Bu adalet-i ilahiyenin bir nevi tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum. 28 senedir vilayet vilayet, kasaba kasaba dolaştırılıyor, mahkemeden mahkemeye sevk ediliyorum. Bana bu zalimane işkenceleri yapanların atfettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat niçin bunu tahakkuk ettiremiyorlar?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 felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti. Bana isnat ettikleri suçun aslı, esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ithamı kasten mi yaptılar yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt ister vehim olsun, benim böyle bir suçla münasebet ve alakam olmadığını kemal-i kat'iyetle, yakinen ve vicdanen biliyorum ya. Dini siyasete alet edecek bir adam olmadığımı bütün insaf dünyası da biliyor ya. Hatta beni bu suçla itham edenler de biliyor ya. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme ve muannit bir işkenceye maruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu ahval adaleti ilahiyeye muhalif düşmez mi? Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Üzülüyordum, mustarip oluyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi bildim. Ben, Kemalite i söylerim ki, benim suçum, hizmet-i Kur'aniyemi maddi manevi terakkiyatıma, kemalata alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum. Allah'a binlerle şükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak, Hizmeti imaniyemi maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, azaptan cehennemden kurtulmaklığıma, hatta saadet ebediyeme vesile yapmaklığıma, yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manalar beni men ediyordu. Bu derunî hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bıraktı. Herkes, hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amali salihâ ile kazanmak, ve bu yola mütevecci olmak herkesin meşru hakkı olduğu hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben bu ahvalden men ediliyordum. Rıza-i ilahiden başka fıtri vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakâiki imaniyeyi fıtri ubudiyetle bilmeyenlere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 o şans dehasıyla harika makamı ile bizi kandırdı, böyle der ve içinde şüphesi kalır. Allah'a binlerce şükür olsun ki 28 senedir dini siyasete alet ittihamı altında kader-i ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi işe alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahzı adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor. Sakın diyor, iman hakikatını kendi şahsına alet yapma.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 Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüzbinlerce kitaplar daha belîgane neşrettikleri halde yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerâit altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Sait yoktur, Sait'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. hakikatı imaniyedir.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 Adil kadere de derim ki, ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi manevi füyüzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük ve manevi kuvveti kaybedecektim. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede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 hakikat imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz, onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Ben çok hastayım. Ne yazmaya, ne söylemeye takatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medrese'tü Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri, bu vasiyetimi unutmasınlar. Said Nursi